9. Ebu Cendel radıyallahu anh Sadede dönüyoruz. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel'in o esnada ayağındaki prangaları sürüye sürüye gelişi, bardağa taşıran son damla olmuştu. Ebu Cendel bitkin bir vaziyette oraya gelmiş ve kendisini Allah Resulü'nün önüne atı vermişti. Bu manzaraya sahabeden hiçbirinin yüreği dayanmamış ve hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Süheyl anlaşmanın geçerli olması için ilk şart oğlumun bana iadesidir dedi. İşte o anda kopan çığlıklar yavrusunu kaybetmiş bir ananın ızdırap dolu feryadı gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gözyaşlarını tutamamıştı. Süheyl'e rica ettiler, daha anlaşmaya imza atmadık, Ebu Cendel muaf tutulabilir, ancak bu teklifler hiç mi hiç hüsnü kabul görmedi. Ve Süheyl sözünde ve talebinde diretti, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşları içinde Ebu Cendel'i geriye iade etti. Fakat ona yakın bir gelecek içinde müjdeli bir şeyler fısıldadı. Allah sana ve senin gibi olanlara çok yakında bir kurtuluş nasip edecektir. Ve dediği gibi de oldu. 10. Ebu Basir ve Arkadaşları Hudeybiye'den hemen sonra Mekke'den kaçan Ebu Basir künyesiyle maruf Utbe bin Esid, gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iltica etmişti. Ardından Kureyş, Medine'ye iki adam göndererek Ebu Basir'in iadesini istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da iade etti. Fakat Ebu Basir, yolda bu muhafızlardan birini öldürdü, Diğeri de kaçarak canını zor kurtardı. Ebu Basir tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ancak iki cihan serveri, bir peygamber verdiği sözden dönemez diyerek Ebu Basir'i Medine'ye kabul etmedi. Bunun üzerine de Ebu Basir Medine dışında Zul Merve'ye yakın iste yerleşti. Derken, Mekke'de mağdur Müslümanlar, bu sığınaktan haberdar olunca, teker teker kaçıp, Ebu Basir'in yanına yerleştiler. Ve bu, Mekkelilerin korkulu rüyası oldu. Ebu Basir ve arkadaşları, ticaret için oradan geçmek zorunda olan Mekke kervanları için artık büyük bir tehlike teşkil ediyorlardı. Mekkeliler bizzat Allah Resulüne müracaat ederek, Müslümanların Medine'ye kabul edilmesini istediler. Böylece Hudeybiye anlaşmasının Müslümanları en çok rahatsız eden maddesi, bizzat bu maddeyi teklif edenler tarafından ilga edilmiş oluyordu. Bu da apaçık bir zafer demekti. Zaten Hudeybiye dönüşünde Fetih Suresi nazil olmaya başlamış, ve bu anlaşma apaçık bir fetih olarak vasıflandırılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok memnundu. Düşündüğü her şey mevsimi gelince çözülen düğümler gibi çözülmeye başlamıştı bile. Aslında o, fettah olan kılıcını düşmanın başına ta Hudeybiye'de indirmişti. Ve düğüm orada çözülmüştü ama, harici vücut noktayı nazarından ve alem-i şehadet itibarı ile düğüm şimdi çözülüyordu. Bir gün sif Bahr tepesinin fütüvvet ruhunu temsil eden yiğitleri, evet henüz bıyıkları terlememiş, çiçekleri burnunda bu delikanlılar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seniyyetül vedayı aşarak Medine'ye geldiği gibi şimdi Medine'ye giriyorlardı. Ve başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün Medine halkı da onları seniyye-i veda türküleriyle karşılıyordu. Küfür miyopları kendi elleriyle kendi şartlarını bozmuşlardı. Ve bir gün gelecekti Allah Resulü'nün paktına dahil olan bir kabileye tecavüz edecek ve Allah Resulü'nün kurrasını öldürecek, dolayısıyla da kendi ahitlerini bütün bütün nakz edeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye ile blokajı atılan büyük fethi bizzat Mekke'ye girerek fiilen tahakkuk ettirecekti. F Hudeybiye'nin getirdikleri Size bir vakayı Ariz Amik anlatarak önemli bir hususun mukaddimesini hazırlamaya çalıştım ki o da Hudeybiye'nin getirdikleriydi. Ne getirdi Hudeybiye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sulh yapmıştı. Bu sulh, Müslümanlara ne kazandırdı? 1. İslam'a koşanlar. Evvela bu sulh döneminde İslam'ın kılıcı Halid bin Velid Müslüman oldu. Radiyallahu anh. Halid bin Velid harplerde dize getirilecek bir insan değildi. Olmamalıydı da. İleride İslami izzete dönüşecek gurur mevcudiyetini devam ettirdiği sürece kılıç zoruyla İslam'a girmesi imkansızdı. Ayrıca İstikbal'in bu eşsiz kumandanını Cenab-ı Hak lütfuyla korumuş ve onun izzetiyle İslam'a girmesine zemin hazırlamıştı. Eğer böyle bir sulh dönemi olmasaydı, Halid'in buzları nasıl eriyecekti? Nitekim, Mekke'de yapacak iş kalmayınca Halid, evet o kavgacı insan, hiç olmazsa biraz düşünme fırsatı bulmuştu. Hudeybiye'de Müslümanların zahiren mağdur edilmeleri ve ikinci sene gelip yaptıkları umrenin hal ve keyfiyeti, Halit ve Halit gibi düşünenleri derinden derine tesiri altına almıştı. Evet, sulh dönemi onun içinde bir durulma dönemi oldu. Ve bir müddet sonra da gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim olduğunu ilan etti. Bu teslimiyet de onun Seyfullah olmasını netice verdi. Ve zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu neticeyi beklemekteydi. Amr İbni As radiyallahu anh de bu dönemde Müslüman olanlardandır. Hudeybiye müsalâsıyla gelen bu monoton, bu ülfet dolu hayat, bu yiğitleri, bu kahramanları ve harp meydanlarının güheylanlarını bıktırdı, bıktırdı. Gelip aksiyon cephesini seçtiler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafına geçtiler. Osman ibni Talha radıyallahu an te bu dönemde kazanılan büyüklerdendir. Osman ibni Talha radıyallahu an Hayatı boyunca Beytullah'ın anahtarını taşımış ve daha sonra da Allah Resulü o anahtarları yine ona vermişti. İsimleri geçen bu şahıslar, askeri ve siyasi dehalarıyla ordular bozan insanlardı. İşte bu insanlar, sulh döneminin yumuşak ikliminde ancak kendilerini idrak edebilmişlerdi. 2- Kabe kimsenin tekelinde olamaz. İkincisi o güne kadar Kureyş her şeye tepeden bakıyordu. Beytullah bizim diyor ve hiç kimseyi yanına sokmuyorlardı. Gelen herkes bahş ödüyor ve Kabe'yi öyle ziyaret edebiliyordu. Aksi halde Beytullah'ı ziyaretlere mümkün değildi. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le yapılan anlaşmada böyle bir şart ileri sürülmemişti ki bu da Kureyş adına çok büyük bir hata ve çok büyük bir atlamaydı. Müslümanlar ertesi yıl Kabe'yi baş ödemeden tavaf edince, diğer kavim ve kabilelerde bir uyanma oldu. Demek ki Kureyş, Kabe'nin yegane sahibi değildi. Öyle olsaydı Medine'den gelen Müslümanlar, vergi ödemeden Kabe'yi nasıl ziyaret edebilirlerdi? O halde kendilerin için böyle bir hakka sahip olmasınlardı ki. İşte herkeste bu fikir uyanmış ve Kureyşlilerin resmen Kabe'nin tek hakimi olmadıkları ortaya çıkmış oluyordu. Böylece daha sonraki yıllarda herkes herhangi bir şeye takılmadan gelip Kabe'yi ziyaret edecek ve şeairi haykırabilecekti. Üç, hizmet sulh atmosferinde olur. Üçüncüsü, sulh ile Kureş gailesinin olmayacağı on sene garanti altına alınmış oluyordu. Bu on senelik zaman dilimi Müslümanlar için çok mühimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde yetiştirdiği irşat ekiplerini çeşitli yerlere gönderme fırsatını buldu ki, bu da bütün Arap yarımadasında İslam'ın sesinin duyulması demekti. Evet artık her yerde Kur'an sesi yükseliyor ve herkes İslam dinine koşuyordu. Kur'an-ı Kerim'in Fevç fevç Allah'ın dinine girerler. Nasr 2 diye müjdelediği an işte bu andı. 10 sene, yeni bir neslin yetişmesi demekti. Kureyş, Müslümanlara nasıl bir fırsat verdiğinin farkında değildi. Farkında olsalardı, böyle bir anlaşmaya asla yanaşmazlardı. Bu zaman diliminde Müslümanlar, hem keyfiyet, hem de kemiyet planında epey mesafe katettiler. İslam'a yeni dehaletler, bir taraftan ümidi, Diğer taraftan da askeri gücü artırıyordu. İşte bu güçle Müslümanlar bir gün Mekke'nin kapısına dayanınca, Kureyş'in yapacağı hiçbir şey kalmayacaktı. 4. Sulh'te İslam'la tanıştılar. Dördüncüsü, bu sulhun kazandırdığı ayrı bir avantaj da, Hudeybiye Antlaşması'na kadar iki taraftan birbirine gidip gelme olmuyordu. ...karşılaşmalar hep kılıçların konuştuğu meydanlarda bu buluyordu. Harp psikolojisi içinde... ...İslami hakikatleri karşı tarafa anlatmak da mümkün değildi. Sulh sebebiyle gidip gelmeler oldu. O güne kadar... ...İslama ait güzelliklerden habersiz yaşayanlar gidip gördüklerinde... ...bu güzellikler karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Medine'de yaşanan hayat cennet hayatından farksızdı ve onu gören büyüleniyordu abdest, ezan cemaatle kılınan namaz ve o insanların namazdaki huşu ve huzurları Mekkelilerin gönlünü baş döndürücü bir cazibeyle kendine çekiyordu Hudeybiye sulhü sayesinde içine İslam'ın sesinin soluğunun ve Kur'an mesajının girmediği hemen hiçbir ev kalmamıştı Ebu Cehil'in evinde bile eğer o güne kadar yaşasaydı, tek başına sadece kendisi kalacaktı. Onun için Hudeybiye, Mekke fethinden evvel bir fetihti. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adım atarken, nasıl attığını çok iyi biliyordu. Nazarının ulaştığı yere ayağını da koyuyordu. Nazar ve ayak bütünlüğü içinde hadiselerin üstesinden geliyor, ve problemleri bir bir çözüyordu. 5. İslam resmen tanınmaya başlandı. 5. Bütün kavim ve kabireler bu sulh sebebiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun temsil ettiği site devletinin, sağla solla mukavele ve anlaşma yapabilecek bir devlet hüviyetinde olduğunu kabullenmeye başlamışlardı. Günümüzde nasıl, Yeni kurulan veya bağımsızlığını ilan eden devletler, diğer devletlerin onları devlet olarak tanımalarıyla meşruiyet kazanıyor ve bunu devletler arası münasebetlerinde bir referans olarak kullanıyor. Öyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla böyle bir mukavele ettiğinden dolayı tanınmış oluyordu. Onu Kureyş tanıyınca, Taifli niye tanımayacaktı ki? Evet, tanımalar birbirini takip etti. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye gibi en ağır şartlar altında imza attığı bir anlaşmadan, böyle iç içe fetihler çıkaran harika bir insandı. Hiç düşünmeden hemen karar vermek zorunda kaldığı bir atmosfer içinde, hiç akla ve hayale gelmeyen böylesi bir fetin zeminini hazırlayabilme, hiç şüphesiz, Beşer düşünce sınırlarını aşan ve mucize diyebileceğimiz bir muvaffakiyetti ki, bu da onun hak peygamber olduğuna en canlı bir şahittir. Zira hiçbir beşerin ne kadar dahi de olsa, böyle zahiren hezimet gibi görülen bir anlaşmadan, bu şekilde bir fethe ulaşabilmesi görülmemiştir. Çünkü böyle bir başarı, beşer takatini aşan bir güç, bir irade ve bir ilme vabestedir. Altı, arkasında Allah vardı. Evet, onun çözdüğü problemlere bakınca, onun arkasında bütün varlığa hükmeden sonsuz kudreti görmemek mümkün değildir. Ayrıca onun, bu kaf dağından ağır meselelerin altından rahatlıkla kalkmasının arkasında, kudret elini, onun siyanetini, riayetini, hıfzını himayesini ve onu korumasını bu benim peygamberimdir demesini görüyor ve bütün bendiğimizde coşarak Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye haykırıyoruz evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karar verirken çok hızlı karar veriyor bu hızlı karar için de işin içine girebiliyor ...ve içine girdiği her işin de üstesinden gelebiliyor. Evet nasıl oluyor da onun hayatında siyer şahit... ...bir kerecik olsun tamir isteyen bir davranışa rastlamıyoruz. Hatta başkalarına göre hezimet, mağlubiyet, sarsıntı durumlarında bile... ...işin bir kenarından tutar tutmaz o hezimetten bir zafer çıkarabiliyor... Ve kendi hesabına idbarları, ikbal yapabiliyor. Evet, mağlubiyetler, onun elinde muvaffakiyete inkılab ediyor. Hezimetler de zafere dönüşüyor. Ve bozgunlar onun sayesinde, fütühat şeklinde arza endam etmeye başlıyordu. O adeta eşyanın akışına, tabiatına, fıtratına zıt, ayrı bir akış, ayrı bir tabiat... ...ayrı bir fıtrat meydana getiriyor. Oysa ki bunlar Allah Celle Celaluhu'ya ait şeylerdi. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ <تَعْمَلُون> Sizi de, sizin işinizi de yaratan Allah'tır. Safat Suresi 96 Allah Celle Celaluhu en ekmel, en eşref, en efdal mahlukunun eliyle kendi işlerini yaratıyor. ''Niçin yaratıyor? Bu benim kulum, bu benim peygamberim bilesiniz demek için ve bilesiniz ki ben her şeyde onu destekliyorum. Siz milyonlar milyarlar olsanız o benim biricik kulumda bir tane olsa yine hepinize galebe çalacaktır. Neden? Çünkü ben onu nezdimdeki bütün kuvvet hazineleriyle destekliyorum.'' لَا حول ولا قوة إلا بالله. Onun arkasında ben varım. Ve hiç kimse unutmamalıdır ki arkasında Allah'ın bulunduğu zata karşı ilanı harbetmek, etmek, Allah'a karşı ilanı harbetmek etmek demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mağlup olmadı, mağlup olmayacak. Onu mağlup etme sevdasında olanlar akıllarıyla zıtlaşıyor, kalpleriyle de ters düşüyorlar demektir. Daha doğrusu kendilerini olmazların kuruntularına salmış bahtsızlardır. Böylelerini Allah ırgalar, sinyaller verir, ikaz eder, "Kendinize gelin ey haddini bilmezler" der. Bütün bunlardan bir şey anlamayınca da derdest eder ve işlerini bitirir. Evet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le muharebe yapılmaz. Ona karşı çıkılmaz. Müeyyidi Allah Celle Celalühudur onun. Hatta bir yerde onun biricik hamisi, zevcelerinin dahi küçük bir tavır almalarına karşı onu teselli sadedinde mealen buyuruyor ki Allah senin arkandadır. Melekler senin arkandadır. Tahrim Suresi ayet 4. Yani semavatın bütün ruhani sekenesi seni teyit etmektedir. Senin orduların bunlar olunca artık milyonlarla milyarlarla sana karşı çıkılmaz ki. Karşı çıkan kafasını sert bir yere çarpıp kendi kafasını parçalamış olur. Evet, Allah Celle Celaluhu belki imhal eder. Ötede herhangi bir itiraz ve mazeretleri kalmasın diye onlara on defa, yirmi defa, otuz defa mehil verebilir. Ve adeta onlara şöyle der. Görün, anlayın, doğru yola gelin, ahirette itirazınız kalmasın. Ama hadisin ifadesiyle bir kere de yakaladı mı artık iflah etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oluşturduğu atmosfer... 3. Bölüm A. Allah Resulü'nün getirdiği iklim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yarınları bugün gibi, hatta avucunun içi gibi görmesi ona has bir keyfiyetti. Hudeybiye'den çıkardığımız o büyük derste işte budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle yeni, taze düsturlar ortaya koymuştur ki, zamanın yaşlanıp değişmesine mukabil, bu düsturlar hep taze kalmakta, hatta daha da gençleşmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından bir kısım dini disiplinler ve prensiplerle ortaya çıkmış, ve kendi asrında bunları o asrın insanına tebliğ ve talim etmiştir. Onlar da bize kadar bu meseleleri ulaştırmışlardır. Bütün geçmişlerimizden Allah Celle Celaluhu ebeden razı olsun. Bir Kadir şinaslık ifadesi olarak bu mevzuda Kur'an bize şunu talim eder. Rabbena lena ve li ikhvanina allezine bil iman. وَلَا تَجَعَلْ Allah'ım, bizi mağfiret eyle. Allah'ım, bizden evvel bu işe omuz vermiş, bu davayı göğüslemiş, şimdiye kadar bu işi getirmiş ne kadar selefimiz ve geçmişimiz varsa, hepsini de mağfiret eyle. Ve inananlara karşı kalplerimizi gıllü gıştan koru. Haşır Suresi Ayet 10 Ta sahabe-i kirama kadar dillerimizde bu bir kadir şinaslık ifadesidir. Her mezarın başında durup Fatiha okuduğumuzda bu kadir şinaslığı ifade etmeye çalışırız. Seleflerimiz bugüne kadar tahminlerin üstünde bir performans sergileyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından birbirini takip eden bir sürü devlet kurmuşlardır. Bir batılı diyor ki, Hz. Muhammed çok büyüktür. Neden? Çünkü ortaya attığı düstur, prensip ve disiplinlerle yüze yakın devlet kurulmuş. Pek çok medeniyetin mimarı olunmuş. Dünyanın dört bir yanına ordular gönderilmiş. Ve bu ordular, başlarındaki liyakatli insanlarla her gittikleri yerden ...başarıyla dönmüşlerdir. Hatta bu yerlere sadece birer Fatih olarak değil... ...aynı zamanda birer ilim meşalesi gibi gitmişler... ...ve dünyanın dört bir yanında ilim ocakları tüttürmüşlerdir. İşte Bağdat... ...işte Orta Asya'da düşmanlarımızın yıkmalarına rağmen... ...hala yıkıp bitiremedikleri mabetlerimiz... ...külliyelerimiz... ...şifa hanelerimiz... ...camilerimiz... Ve işte muhteşem Endülüs, ilim ve sanat dahilerini hayretten hayrete sevk eden bütün kadim asarıyla, kültürü ve sanatıyla, ahlakı ve insanlığın müşterek değerlerine saygısıyla, 500 senelik gaddar bir zaman cenderesinde ufalana ufalana, yok edilme kertesine geldikten sonra bile, bu bakiye-i mağdure karşısında ürpermemek kabil değil. Bir de onlara, sanatçı, estetiğe vakıf, münsif düşünürlerin gözleriyle bakılabilse, kim bilir ne harika şeyler sezilecek ve neyle dünni duygulara ulaşılacaktır. Evet, ondan sonra ve onun izleri üzerinde binlerce ilim yuvası kuruldu. yüz binlerce ilim ve sanat adamı yetiştiği gibi, onun getirdiği sistemi temsil eden yüzlerce devlet kuruldu. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Harzemiler, Karahanlılar ve Şanlı Osmanlı Devleti bunlardan sadece birkaçı. İslam dini Hristiyanlıkla mukayese edilmemelidir. Hristiyanlık hiçbir zaman kiliseyi aşamadı. Devlet ya teokratik idare dediğimiz papazların kafalarından çıkan iştihatlarla veya materyalist insanların kafalarından çıkan dünyevi prensiplerle idare edildi. Ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mesajı ve dini öyle değildi. O, kitap ve sünnetin canlı, derin, alem şümül, iştihada açık, tecdit derinlikte esasları üzerine kuruldu ve devam etti. Onun ikliminde zaman değişiyor, suret değişiyor, mana ve muhteva baki kalıyordu. Bu dünyada bedeniyetlerin, devletlerin biri batıyor, arkadan bir başkası doğuyor. ...ve devamlı güneşler kol geziyordu. Evet mesela, daha biri bitmeden öbürü hemen zuhur ediyor. Selçuklular kendi devirlerini, fonksiyonlarını tamamlar tamamlamaz... ...Allah Celle Celaluhu, Söğüt'ün bünyesinde ileride kelebek olup... ...ışığa koşacak yeni bir çok yetiştiriyordu. İpek böceği kelebek oluyor. Kelebek üvekleşiyor. Üvekte tavus taşıyor ve Muhammedi semalarda şehbal açıyor, uçuyordu. Arızasız, eksiksiz, tabiatın içinde varlıkla bütünleşerek, yeryüzünde Allah'ın halifesi olma televvün ve derinlikleriyle, evet, bu mana ve muhtevada, büyük küçük yüzlerce devlet hep onu temsil ettiler. Senden medet alıyoruz, medet ey Sultan Rusul dediler. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o semavi sofrasından istifade etti, onunla şekillendi, onunla yapılandılar. Ve onun ikliminde yetişen dahiiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile müeyyet ufkuyla devleti ayakta tutacak dinamikleri çok iyi tespit etmiş ve bunları israf etmeden yerli yerinde kullanmıştır. O, büyük erkân-ı harpler yetiştiren, ilim düşüncesini coşturan, ruha ve manaya giden yollar açan, sanatkar düşüncelere yüksek gayeler belirleyen, İç içe bir derinlikler minşurudur. O kendi döneminde bir sürü erkanı harp yetiştirmiştir. Kendinden sonra cihanın fetine uzanan yolda Halitten Ukbeye, Ukbeden Ahnefe, ondan Tara'a ve ondan da Muhammed bin Kasım'a kadar büyük erkanı harpler yetiştirmiştir ki münhasıran bu zaviyeden. O büyük oluşumun kaynak ve mimarına baktığınız zaman, onu yalnız askerlikle iştigal etmiş sanırsınız. Günümüzdeki akkat gibi pek çok araştırmacı, saadet asrını dehaya açık istidatların harmanı gibi görürler. Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem medresesi, istidatları alabildiğince yükseltebilen ve yükseltmiş olan biricik medresedir. O medreseye uğrayan herkes, tabiatının müsaadesi ölçüsünde akli, kalbi, ruhi bütün melekelerini geliştirebilmiş ve dehalaşmıştır. Hz. Ebu Bekir, askeri, idari ve ilmi bir dahi. Hz. Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum birer böyle dahi. Halid, Sa'd, Ebu Ubeyde, A'laul Hadrami, Ka'akâ, birer askeri dahi ve daha yüzlercesiyle o ışık çağı adeta bir deha çağı görünümündedir. Daha doğrusu o çağ insandaki istidat ve kabiliyet sermayesinin zerresi dahi heder edilmeden değerlendirildiği, nemaalandırıldığı bir altın çağdır. Ve yüzlerce dahi ile mamurdur. Afrika'yı bir solukta baştan başa İslam hakimiyeti altına alan Ukbe bin Nafi dahi değilse kim dahi? Ukbe 15 yaşlarında at sırtına sıçrar ve değişik halifeler döneminde büyük sorumluluklar yüklenir. Atlas Okyanusu'na kadar bütün Afrika'yı zapt rapt altına alır. Ve meşhurdur. Atını Arab'ın Karanlık Deniz dediği okyanusa sürer. Sonra da Allah'ım bu deniz önüme çıktı. Çıkmasaydı senin ismi Şerif'ini denizler aşırı ta ötelere götürecektim der. Yine o medreseden yetişen berberi bir köle Tarık bin Ziyad da dahi bir erkan-ı 90-100 bin kişilik İspanya ordusunu 12 bin kişilik ordusuyla bir öğreden sonra altından vurur üstünden çıkar ve Toledo'da kralın saraylarına ulaşır. O da bir dahidir. Ala Hadrami, o da büyük bir dahiidir. Ve Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde bu kadar çok dahiyi kullanacak zeminimiz yok denmiştir. Bahreyn'de tevkif ve savaştan men azabına çarptırılmış bu dahiinin ibret dolu bir hayat hikayesi vardır. Tarih yazarları derler ki, halide al, ala'nın yerine koy, alayı al, onun yerine koy. Herhangi bir boşluk olmayacaktır. Nasıl olur? Nasıl bir devirde bu kadar dahi birden zuhur eder? Sadib ibn-i Vakkas bir dahidir. İran'daki izlerini takip etsen bunu sen de anlayacaksın. Ebu Ubeyde bir dahidir. Şurahbil bin Hasene bir dahidir. Yezid ibni Ebu Süfyan bir dahidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından daha niceleriyle bir deha silsilesi. Başka türlü çöl aşılamaz. Öküz nehrine, Sindaba'da, Çin Seddine, cebeli i Tarık'a ulaşılamaz. Çeyrek asır gibi kısa bir zaman diliminde, buralarda hakimiyet tesis edilemez. İdare ve asayiş sağlanamaz. Sağlansa devam ettirilemez hele geçmiş dinlerin dini teşkilatların ifal, tadlil, tahkir ve tecavüzlerine karşı konamazdı ve bütün dünyaya rağmen bu sistem bunca badirelere rağmen 12 asır zirvede kalamazdı. Evet. Onlardaki nübüvvet kaynaklı bu deha idi ki uzun asırlar cihanın peygamberane idaresine muvaffak olunabilmişti. Evet, sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem guru ederken, o güneşler güneşi parçalanıyor ve arkadan gelenlere taksim ediliyordu. Ve herkes o Muhammedi fetanetle dünya çapındaki bu büyük işleri temsil ediyordu. Bilmem ki böyle bir dönemin eşini tahayyül ve tasavvur etmek mümkün mü? Görmek demiyorum. Tasavvur etmek, hayallerde onu bulmak, Hatta rüyalarda öyle bir şey misafir etmek mümkün mü? Size bir çırpıdanak etmeye çalıştığım bu isimler ve işaret ettiğim onların misyonları başlı başına değişik araştırmalara esas teşkil edecek mahiyette muhtevalı konulardır. Biz İslam'ın yetiştirdiği bu askeri ve idari dehalardan sadece ilk aklımıza gelen ve ilklerden sadece birkaçını zikrettik. Bütününü anlatmak ciltler istihabında bir çalışma ister ki, bizim bu mini fasılda o konuya ve o çapta yer ayırmamız zaten mümkün değildir. Biz bu konulara dolayısıyla girmiş olduk ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle irtibatlandıracağımız hususlar üzerinde durduk. Beklentim ve ümidim, erbabı tarafından bu konuların genişçe ele alınıp incelenmesidir. İşte o zaman peygamber medresesi birkaç buğduyla daha ortaya çıkacak ve o sahaların lisanıyla Muhammedur Resulullah dedirtecektir. 1- O medresenin ilim dahileri Devlet adamı, idareci, erkan-ı harp kadar ilme de açık olan o medrese, dünya kadar ilim adamı, düşünce insanı, ...hukukçu, müçtehit ve mücedditler yetiştirmiştir. Raşit halifelerle başlayıp, ilk üç asırda hep kıvrım kıvrım zirvelerde dolaşan... ...bu ışıktan yolun yolcularını sayıp dökme, hem bu kitabın hacmini hem de bizi aşar. Sadece bir dönemde Mekke'de çobanlık yapan i̇bn Mesud'a bakmak yeter zannederim. Küfe onunla bir ilim merkezi haline gelmiş... Ve onun ilim-irfan ikliminde alkameler, Esvet bin yezitler, İbrahim nehaîler, Hammatlar, Ebu Hanifeler gibi fıkıhta, hadiste, kelamda yüzlerce, binlerce devasa kâmet yetişmiştir ki hepsi de her şeyiyle o kutsi me Ahze medyûn ve onun boynu tasmalı kapı kullarıdır. Biz bu büyük gerçeği görmemezlikten gelsek de İlim tarihi bunları değerlendirip kaydetmiştir, kaydedecektir ve bir kısım inatçı ruhlara rağmen çok yakın bir gelecekte bir kere daha gürül gürül kainatı velveleye verecektir. A- Fıkıh sahasında, diğer bütün büyük ruhlar sinelerimizdeki ihtiramla muhat yerlerinde kalsın ve bizi bağışlasınlar. Misal olarak içlerinden birini alıp kısaca onun üzerinde duracak ve işte böyleydiler diyerek diğerlerine de atıfta bulunacağız. Ebu Hanife kimdir? Ebu Hanife bizim mezhep imamımız. Türkiye'de büyük çoğunluğun mezhep imamı. İlmin, kültürün vicahi intikal döneminde etrafına topladığı dev adamlara düşüncelerini takrir ve dikte eden, Ders halkasında ilk dönemlerin aydınlık topluluğuna şeyh İslamlık yapan İmam Ebu Yusufları, İmam Muhammedleri, İmam Hasan Şeybanileri, İmam Züferleri ve Hazreti Şafii'nin üstadı vekileri yetiştiren bir üstadlar üstadıydı. Çağlara imzasını atıyor, kendinden sonraki asırlara sesleniyor ve yüz milyonların imamı olma mevkiine yükseliyor. Onun ilk talebelerine ve hususiyle de İmam Muhammed'e dikte ettirdiği notları daha sonra Şemsül-i e Serahsi 30 ciltlik meşhur mefsutuyla şerh etmiş. Hem de bir kuyunun bir sarnıcın dibinde her gün talebeleri sarnıcın etrafında kümelenir, o takrir eder, talebeleri de tespit. Latiftir. Serahsi'ye bir gün talebeleri İmam Şafii 300 dosya hadisi hıfsına almış derler. Bunun üzerine koca imam gayet mütebazı bir eda ile şöyle mırıldanır. Demek benim hafızamdaki hadisin zekatıymış. Ne anlarsanız anlayın. İmam Şafii de kendi başına ayrı bir dahi, Everest tepesi, İmam Malik de öyle bir zirve. Ahmet bin Hanbel de öyle bir şahikaydı. Şimdi bir kere daha soralım. Ebu Hanife kimdi? Ebu Hanife, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından İbni Mesud radıyallahu anh'ın, Alkame'nin, Yezid'in, Esved'in talebesi mi? Hayır, talebesinin talebesi. Yani, Hammad İbn Ebi Süleyman'ın talebesi. Gerçi Hammad da ayrı bir fıkıh dahisi bir hukuk dahisi idi ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebesinin talebesiydi. Evet, alemin karanlıklar içinde yüzdüğü, cihanın doğusunda batısında yalancı şafağın dahi olmadığı bir dönemde, insanlığı ve cihanları aydınlatacak bu ilim adamları birer birer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem medresesinde yetişmişlerdi. Cihanları aydınlatacak ilim, irfan ve varidatlarıyla kıymetler üstü kıymet ifade eden bu insanlar mevzuriyetlerine rağmen kıymetliydiler. Kıymetleri nedretten kaynaklanmıyordu. Sadece Ebu Hanife döneminde Kufe'de belki o çapta 50 tane dahi saymak mümkündür. Toprak ne mümbittir, zaman ne mübarektir. Daha doğrusu bütün bunlar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun feyzanı ve irfan deryasının dalgalanmasındandır. Evet, onun sayesindedir ki bedevi bir cemaatten insanlığı on dört asır aydınlatan ve kıyamete kadar da inşallah aydınlatacak olan, bir ilim kadrosu fışkırmış, ve dünyaları nura gark etmiştir. B. Tefsir sahasında Tefsir bize göre başta başına bir derya, ve onun deryasına nispeten de damla. O deryayı gösteren bir damla, Hazreti Ali'den İbni Abbas'a, Ondan Mücahit ve Said İbni Cübeyre, ondan da Ta-ı İbni Cerir, Fahruddin Er-Razi, İbni Kesir ve günümüzün Allame müfessirlerine kadar öyle bir dahiler arenasıdır ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlığın efendisi olduğuna dair başka delil olmasa, şahit olarak bu zatların ona intisapları yeter. Mesela bunlardan İbn-i Cerir, başlı başına bir harikadır. Bakarsınız tefsirinde, o ayetleri ve hadisleri, zaman üstü yorumlarıyla, semanın yedi kat oluşundan bahseder. Arzın ve semanın bir zamanlar bütün olduğuna, ve sonra mevsimi geldiğinde infilak ettiğine dikkati çeker. Yağmurların, rüzgarların temel prensiplerini, ...ve bin sene sonra anlaşılabilecek şeylerden dem vuran bir müfessir... ...ve başlı başına bir dahidir. İlmi araştırmalar, İbni Celir'in hayatının her gününe... 15 sayfa düşecek şekilde eser telif ettiğinden bahsederler. Şimdi o dahi değil de, ya kim dahidir? Evet, tefsir sahasında da İbni Celir'den... Fahruddin er ondan yüzlerce tefsiri tarayıp kocaman kitaplar hazırlayan İmam Suyuti'ye ve devrimizin allamelerine kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mektebinde tefsir sahasında yetişen öyle insanlar vardır ki, eğer bir dönemde batıda bunlardan biri zuhur etseydi, ona büyük bir abide yapar ve onu bütün cihana ilan ederlerdi. Bizim bir imam gazaliğimiz vardır ki, pek çok ilim dalında eşe di yoktur. Batılı çok az insaplı olabilmiştir. Bununla beraber, bir insaplı anında gip, onu elinde asasıyla insanları büyüleyen bir harika ruh olarak resmeder. İmam Gazali'den İmam Rabbani'ye ve ondan da Bediüzzamana uzanan çizgide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerinden yüzlercesiyle karşılaşmak mümkündür. C. Hadis sahasında Hadis sahasının devleri ise apayrı birer ilim ve fazilet abideleridir. İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İmam Ahmed bin Hanbel, Darikutni, Beyhaki, Darimi. Evet, bütün bunların hepsi tek başına kendi sahasında dünyaya yetecek insanlardır. Tabii ki teker teker bu şahısların üzerinde durmamız ve onların ilmi yapılarını tahlil etmemiz Hele hedeflediğimiz şeyin hususiyetleri itibariyle katiyen mümkün değildir. Sadece şu kadar söyleyeyim ki, Bunlardan İmam Buhari, Bir milyon hadise hafızasını aldıktan sonra, Bunlardan sadece dört bine yakınını sahihine almıştır. Almada gösterdiği titizlik ise başlı başına bir destan. Her hadis için abdest alıp iki rekat namaz kılar, Daha sonra, Ruhen, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la münasebete geçer ve cevabı sevap alınca o hadisi kitabına derç edermiş. İşte böyle bir dev imam da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir talebesidir ve onun ders halkasında yetişmiştir. Günlerce yol katettikten sonra kendisinden hadis rivayet edecek olduğu şahsı, Atına boş külahını gösterip, içinde arpa varmış gibi davrandığını görünce, Hiçbir şey sormadan geriye döner. Ve niçin böyle yaptığını soranlara da, Hayvanı aldatan bir insanın, Beni de aldatıp aldatmayacağından emin değilim cevabını verir. Ve kim bilir, Bütün hayatını böyle titizlikle geçiren, Daha nice dahi hadis imamları vardır. İşte dinin zebercet konağı, işte onun altın kanatlı hameleleri ve işte hiç yanıltmayan gümüşten yolumuz. De ilmin dünya boğudu. Eski yeni ilim tarihi adına taraflı tarafsız ve mukayeseli o kadar muhteşem eserler yazıldı ki, bunları okuyup da muhteşem geçmişimize hayranlık duymamak kabir değildir. Müslümanların altın çağı sayılan bir dönemde tıp, matematik, hendese ve bütün tabi ilim dalları fıkıhla, tefsirle, hadisle ve kelamla atbaşıydı. El-Cabir'den Cebir'in mürşidi İbni Sina'ya, ondan İbni Batuta ve Harizmiye ve ondan on asır yazdığı tıp kitapları Avrupa'da tedris edilen Cerrahi'nin üstadı Zehravi'ye kadar ki, bir bilim mecmuası bu zata anlatırken, on asır yaşayan ilim adamı diye başlık koydu. Bunların hepsi, yüzlercesi ve binlercesiyle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mektebinin çıraklarıdır. Bizden için acaba bu büyük insanlar görülüp bilinmemiş, ve bugün de çokları tarafından hala tanınmıyor. Görülmemesi bir galat-ı histir. Batıda bunlar gözden kaçmaz. Zira bunlar orada düz ovalara nispet, ara sıra yükselen tepeler gibidirler. Çok yüksek olmasalar da göze çarpabilirler. Buna karşılık bizdeki zirvelerse mütemadidirler, bütündürler ölçülememezdikleri bilinmezliklerini doğurmuş. Yani onlar, zirvelerin yan yana gelmesi gibidirler. Çukuru yoktur ki, bilinebilsinler. Bize gelince, biz vefasızlık ettik ve bu hale geldik. Biz o asarı değerlendiremedik. Batı onunlar önesansını tahakkuk ettirirken biz, bir kısım kuruntulardan sıyrılamadık. Kabahat bizde, ilklerde değil sonraki miras yedilerde. Kabahat deryanın içinde oldukları halde, Deryanın kıymetini bilmeyenlerde. O mahiler ki deryada yaşar, Deryayı bilmezler. İki, ruh dünyasının kahramanları. Onun ikinci derecede bir buğdu velayet. Velayet adına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle insanlar yetiştirmiş. Ve açtığı kapı ile öylelerini evci kemalat-ı insaniyeye yükseltmiştir ki, kimileri perdeyi gayb açılsa yakınım artmayacaktır der. Kimileri yerdeyken arş-ı azamı seyreder. Kimileri Hz. Cebrail'in o muhteşem heykelini müşahede ile kendinden geçer. Kimileri Kur'an ve sünnetin sır buhutlarını didik didik eder ve işaretlerden dantelalar örer. İşte Celcelutiye, işte Nehcül Belaga, işte Mesnevi, işte Fütuhul Gayb, işte Füsus ve Fütuhat. Kadir Şinaslığının depreştiği bir gün Edison şöyle der. Ben elektriğe giden yolu, Muhyiddin İbni Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesinde buldum. O sırlı beyanlarıyla Fütuhat-ı Mekkiye bugün de elimizde. Kur'an'ın bir sırlı ifadesinden elektriği, elektronları, ampulü istimbat etmek, bazı noktalardan tenkit görse de, tevili çıkmış bir hadisenin kritiğini yapmak bir bencillik gayreti olsa gerek. İnsan pek çok hakikate, hem böyle velayet rampasıyla, hem de laboratuvarlarla, araştırma merkezleriyle ulaşabilir. Biz ulaşamamışsak, ulaşamıyorsak, o düşünce tutarsızlığında, muhakeme fakirliğinde, kalp zaafında, irade ve azim yetersizliğinde aranmalıdır. i̇bn Arabi, Mevlana, i̇mam Rabbani, ve bedevîz zaman gibi çağlarını aşmış insanları anlamak şöyle dursun onların keşfettikleri şeylere akıl erdirmek bile çok zordur. Bir şahın Nakşibendi hazretlerini, bir maruf-u bir şazelîyi, bir şahı keylânîyi, bir Ahmet Bedevi'yi, bir şeyhül Harrânîyi nasıl anlayacağız ki? İşte bütün bunlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mektebinin sadece çırakları ve tilmizleri diller. Bize göre dahi insanlardır ama, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mektebine ve medresesine göre sadece bir düzine çıraklardır. O çıraklara ruhum feda olsun. Ve hep o şemaya pervane olmuş, onun etrafında dönmüş, ışık aşıklarıdırlar. Gözleri gayba açılmışsa, İmam-ı gibi, ben uykuda değil, uyanıkken hayatımda 28 defa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüm diyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendikleriyle açılmıştır. Işığa koşmuşlarsa, onun cazibesiyle olmuştur. Bizler, Derdest üç boyutlu mekanın hapisleri ve onun itibari bir buğdu olan zamanda esirleriyiz. Onlarsa zaman ve mekanı aşarak bir değişik buğuda, belki her gün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle yüz yüze ve diz dize yaşıyorlar. Hatta onlardan biri şöyle diyor. Eğer bir lahza onunla görüşmesem mahvolurum. Çünkü bütün varlığımı O'na borçluyum. Güne bakanın, ay çiçeğinin açılıp kapanmasının güneşe programlandığı gibi, ben de hayatımı O'nu takip ve müşahedeye borçluyum. O gönlümde battığı zaman, ben de bittim demektir. Bunlar, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem mektebinin talebeleridir. Ve gelecekte de aynı kaynaktan yeni oluşumlar, İnşallah fışkıracaktır. Velilik benim saham değil. Ben veliler bezminde olsam olsam onların kıtmiri olabilirim. Veya o alemin sadece hayranı. İnşallah bir gün içinizdeki hususi uyanmalar sayesinde pek çok kimsenin hakaika gözleri açılacak ve beni tasdik edeceklerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne muhteşem bir mürşittir ki Bugün mistisizm dünyasında, yogizm dünyasında, onun çırakları, boşluğun, lafazan, mürşid taslaklarını öyle bir silip geçmişlerdir ki, muhalif bir rüzgar esmezse daha şimdiden, geleceğin dünyası bizimdir diyebiliriz. Evet, Muhyiddin İbni Arabi bugün batılıyı öyle büyülemiştir ki, Almanya'da hem de Alman ırkından binlerce Müslüman, Muhyiddin ve Emsali'nin neşrettiği nurlar sayesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demektedir. Eğer bir yerde Abdülkadir Geylani, Mevlana, Muhyiddin, İmam Rabbani ve Bediüzzaman kalplere girip gönülleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çevirebiliyorlarsa bu tamamen onların üstatlarına ait bir kuvvet-i kutsiyedir. Hz. Mevlana, bir dev insandır. Bazılarının onu değişik bir zaviyeden ele almaları, hatta ve hatta Peygamber Efendimizin yerine koymaya çalışmaları, şu bu peygamberidir demeleri bir yana, Hz. Mevlana, na mütenahiliye yelken açmış, büyük kametlerden ve melekültü açık hikmet evlerindendir. Aşkın, ızdırabın, heyecanın, samimiyetin eşsiz temsilcisi ve teşbihlerle temsillerle hakikati uzmaya mutlak hakikate ulaşmanın en büyük kaşiflerinden birisidir. Ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi aynı zamanda bir söz üstadıdır. Erbabına göre bir sihirli asa da onun elinde vardır. Ve iklimine giren mutlaka büyülenir. 3 ve dil erbabı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Arap söz sultanlarının şahı, acem bülagası'nın da şehin şahıdır. Bu sahada da onun dünya kadar şahidi vardır. Hasan bin Sabit'ten Ka bin Malik'e, Abdullah bin Revahadan Ka bin Züheir bin Ebi Sulmaya, e. Lebit'ten Hansa bint Züheyre ve ondan da bütün Abbasi, Emevi, Selçukî ediplerine kadar, gelmiş geçmiş ne kadar söz üstadı varsa, en değerli beyanlarını onunla, onun mesajıyla ve onun sözleriyle alakalı ifade etmiş ve o üstatlarına karşı tazimde kusur etmemişlerdir. Ve hele İran şairleri, Göte'nin bir gün Prens Müller'e şöyle dediğini, Haydar Bammat naklediyor. İslam tarihinde özellikle Selçukluların, Abbasilerin ve İranlıların yaşadığı İran'da, çeşitli devirlerde dev şairler yetişmiştir. Fakat İslam dünyasında bunların sadece dördü beşik kabul edilir. Göte gibi, Almanya'da dile yeniden haysiyetini kazandıran, ve onu yeniden keşfeden, Bilhassa faustu ile edebiyatta yeni çığır açan bu adam diyor ki, bu ülkede çeşitli devirlerde dev insanlar yetişmiştir. Fakat İslam dünyası bunların beşini alır. Mevlana Celaleddin Rumi, Hafız, Tirdevsi, Enveri, Nizami. Bunun dışında hepsini atarlar. Yani diğerlerini şair saymazlar. Edip değil diye attıkları arasında öyleleri vardır ki, Göten'in sözü, ben onların ellerine su dökemem. Şaşkınlığımızla kalalım. Kimleri şişiriyor, balonlaştırıyoruz ve kimlere karşı alakasız ve bilgâneyiz. Bilmiyorsak bilelim, hafızı taklit etmeyen batılı yoktur. Osmanlı edebiyatı da büyük ölçüde hafızın dünyasıyla içli dışlıdır. Evet işte İrani'siyle, Turani'siyle bütün bunlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mektebinin çırakları ve onun bıraktığı malzemeyi kullanan mimarlardır. Benim size arz etmeyi planladığım daha pek çok şey olabilirdi. Ama tasdih etmemek için kesiyorum. Zira onunla alakalı Anlatmayı düşündüğüm daha pek çok şey var. Ve tabi bu arada onun askerlik yanı.